buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz münafığın işareti üç şeydir münafık üç şeyden tanınır bir konuştuğu zaman yalan konuşur iki söz verince sözünde durmaz üç emanete hainlik yapar emaneti çarçub eder bu hadis çok meşhurdur Hani bazı sözlerin tercümesinde Farklılık olma ihtimali olur Bir sözü tercüme ederken Arapçadan Türkçe'ye Cümle yapısı değişebilir Ama bu, söz, bu hadisi şerif Kısa üç cümleden oluştuğu için Bunu hangisi insan tercüme ederse etsin Hangi dile tercüme edilirse edilsin Bozulacak hali yok Yalan Sözde durmamak Emanete hıyanet etmek Üç şey sayıyor Sonra da bunlar çölde bulunan bir bitki çeşididir kar yağarken kar arasındaki moleküllerde bunlar vardır gibi böyle anlaşılmayacak yoğun bir kelime de kullanmıyor münafığın işareti 3 şeydir diyor münafık şudur demiyor münafığın işareti münafığı tanıma simgesi 3 şeydir yalan sözünde durmamak hainlik yapmak bu hadis-i şerifi kim duydu kim duymadı diye bir anket yapılsa 15 yaşında çocuklar bile yüz defa duymuşlardır bu hadis şerifi ama kardeşler eğer bu hadisi şerifi biz 10 defa 100 defa duyduğumuz halde hatta bir defa bile duymuşsak bir defa bile duymuşsak yalan konuşurken eyvah münafıklık riski taşımaya başladım demiyorsak verdiğin sözde durmazken olur dediğin şeye yok dediğin bir sahnede eyvah bu Abdullah İbni Sebe yolunda ilerlediğimi gösteriyor diye risk taşıdığını ağır bir kanser mikrobunun imanına bulaşmak üzere olduğunu hatırlamıyorsan bir emanete ki emanet biz tatile gidiyoruz bilezikler sizde kalsın hırsız eve girer diye emanet sadece o değil sana bir söz söylendi sen o sözün sahibi o meclisten gitmeden 10 kişiye yaydın onu Hainsin 3'te 1 Münafıklık geri taşıyorsun sen Para emanet edildi 3 gün sende dursun 3 günlüğünü fırsat bilip kullandın parayı Sonra veririm diye Halbuki emanete tutulmazdı Vakıf görevlisisin Sana vakıf emanet edildi Vakfı çarçur etti muallimsin sana çocuk emanet edildi çocuğa ders vermen gereken saatte cep telefonuyla konuştun Ha hainsin hainsin üçte bir münafıklık mikrobu taşıyorsun söz verdin söz vermiş değil üstelik de söz verdiğin insan hesap sorarken onu azarlıyorsun da çatladın mı kaçtık mı diyorsun sana da Resulullah münafık diyor